Radyo için yazan Zafer İzgi. Yöneten Yalın Tolga. Efekt Mehmet Turgut. Oyun sanatçılar Nuri Münir Caner, Şefika Nurşen Girgin Koç, İhsan Dinçer Sümer, Salim Mehmet Ali Erbil, Nermin Deniz Alver, Nine Macide Tanır, Aysel Gülseren Morgan Sevgi Gülseren Okburan Polis Aktan Günat Hoşgeldik anne. Aa, yorgun görünüyorsun. Evet, bugün iş fazlaydı. Sabahtan akşama dek domates kasası, salatalık kasası taşıya taşıya canım çıktı. <gülüyor> ah, haftalığımı aldım. Aa, i̇çinden haşlık almayacak mısın? Hayır, geçen hafta aldığım 50 liranın bir kısmı duruyor. Hadi elini yüzünü yıka da gel acıkmışsındır. Hadi canım Bak anne yine yemek masasına peçete koymuşsun Koyma şu peçeteyi Ama oğlum babam peçetesiz yiyemez ki Babamı böyle tembel yapan sensin Şımartıyorsun onu Hadi oğlum yine sinirlenme git elini yüzünü yıka Hadi. Peçetesiz yemek yiyemez Önce hafif bir çorba almadan yemek yiyemez Orta kahvesini içmeden gazetesini okuyamaz <gülüyor> Alışmış oğlum alışmış ne yapsın? Sen alıştırdın anne yalan mı Babam oturdu sen konfeksiyonculara onu bunu diktin Sen kazandın o yan geldi yattı Sen getirdin o yedi Şimdi de abimle ben getiriyoruz o yine köşesinde oturup duruyor Çalışayım demiyor Ama oğlum ben babanın çok mutlu günlerini de gördüm O kocaman ev O hizmetçiler Biz görmedik Biz niye görmedik Çünkü babam yarınını hiç düşünmedi orada. Nesi var nesi yoksa bir bir sattı Oturdu köşesine çubuğunu yaptı. Ben neciyim. anneciğim Sana hiçbir sözüm yok Sözüm yok ama niye okutmadı beni Sen okumadın ki Ben bilir miydim o yaşta Orta ikiye gidiyordum Okumayacağım baba dedim okuma dedi Vursaydı ya suratıma bir tokat Okuyacaksın desedi ya Yok efendim büyük bilgin Edison okumuş mu Yok falanca bilgin okumuş mu Hadi bakalım okumadık ama Edison olamıyoruz Dinç maşallah daha Tuttuğu şeyin suyunu çıkarır Niye çalışmıyor Hadi otur sofraya hadi Alışmamış dedim ya alışmamış Bizim büyük annemize Safiye hanım derlermiş Kapısında kırk uşağı varmış Sizin dedenize de Kasım ağa derlerdi Kapısında elli uşağı vardı e biz de Nur Bey'in oğluyuz. Sırtımızda 40 kasa salatalık var. Nereye? Biraz uzanacağım içeride. Çok yorgunum. Sen misin Nur Bey? Heh, bak. Ee, baksana şuna gördün mü? Hmm, bir kitap. Ama eski bir kitap. E, biliyor musun konusu ne? Ha ha biliyor musun? Bilmiyorsun ki ilmi istiare. Kaç para verdin o kitabı? Ha, 50 lira. E, sahaf tanıdım. E, ondan ucuz verdi. Şimdi şimdi bu kitabı okuyorsun. Sonra yattın mı? Düşünde işinin nasıl olacağını şıp. ...diye görüyorsun... ki şu bizim tarla işine bakacağım... ...bakalım biz mi kazanacağız... ...yoksa karşı taraf mı? O tarladan elini yu... Hayır yumam... Talla'nın tapusu 150 yıl önce benim dedemin üzerindeydi... Yu diyorum sana Nuri bey... ...ne olur böyle şeylerle uğraşma... ...battık Nuri bey battık artık... ...kendin battığın gibi hepimizi batırdın... ...konaktan küçük bu ev... ...elimizi sıcak sudan soğuk suya sokmazdık... ...çalıştık... ...gece yarılarına dek çalıştık... Ama yalnız ben ben çalıştım Sen hep oturdun Ama bu kitap sayesinde Bırak hayalleri Nuri bey gerçekleri gör Oğlunun biri kabzumal katibi biri tüfek onarıcısı Bereket oğlan akıllıymış da tutmuş askerlikte tüfek onarıcılığını öğrenmiş Kısa kendi çabasıyla okumaya çalışıyor Bak bu kitaptan edindiğim bilgiyle Bu akşam erkenden yatayım Yarın sabah başımıza gelecekleri söyleyeceksin değil mi Tabii Şey tabii. Söyleyeyim mi ben sana Bugünümüzün yarından hiçbir farkı olmayacak Yarınımızın da öbür günden Aynı sabahları denizden karaya Akşamları da karadan denize esen yel gibi Hadi o kitabı koy cebine de oğlan görmesin e, Salim geldi mi? E, erken gelmiş ya Bugün hafta sonu Çağırayım sofraya otur sen Salim, Salim Hadi oğlum baban da geldi Şefika peçetem nerede? Yıkadım ya Ama ben peçetesiz yiyemem ki Ne olur bugün yiyiver Nur Bey. Hadi oğlum gel yemeğini koydum canım Canım istemiyor Bir iki lokma alırsın ha? Abim biraz gecikecekmiş Konuştuğu kızı sizlerle tanıştırmak için getirecekmiş buraya ha. Konuştuğu kız mı? Oh, duydun mu Şefika? Kayınbaba oluyorum. Söyle annemi hazırlıklı olsun dedi. Neredeyse gelirler. Şefika, Şefika, temiz ütülenmiş gömleğim var, değil mi Şefika? Var, şey, var. beyaz çoraplarım nerede? Orada sandığın üzerinde oh, olacak. Baba, kızın yanında bir şeyler anlatma yine. Ne olur onlara yapamayacağın şeyler için vaatte bulunma. Çünkü paran yok. Şey, Şefika, köstekli saatim nerede? Oh, her zamanki yerinde. Oğlum bari bakkaldan bir şeyler al Şeker, bisküvi falan Kısa bir çay yaparız Olur anne alayım ee, Şey e, yaka balinalarımı bulamadım Nereye gidiyorsun sen? Bakkala gidiyor Kız gelince bisküvi falan bir şeyler Olur mu canım hiç olur mu öyle? Kuru bir bisküvi falan E dünyada olmaz Yoksa şöyle acele tarafından bir pilav Köfte falan mı yapsaydım olmaz, acaba Olmaz olmaz hiç köfte pilav olur mu Dur durun durun, durun. E, Aklıma geldi e, Kızı alıp şöyle hepimiz birden e, Bir gazinoya e, e, Tabi değil mi ya e, Kıza şöyle görkemli bir of, şölen Allah Paran var mı baba? Nur Bey ne olur sen oğlanı Canım şey gazino dedimse Bir arkadaşım var Şef Garson Çok eskiden beri ahbabındır Ona şey ederiz Hadi oğlum, hadi, hadi sen git hadi Bu bizim ilk mürüvvetimiz olacak ben seninle evlenirken babam o korudaki konağa bağışlamıştı bize ee, Ben de diyorum ki Şöyle bir ev alıp hediye edelim oğlumuza Hangi parayla dedim Nuri bey Hangi parayla Bir çocuktan farkın yok senin İşin gücün hayal hayal hayal hep hayal Hep hayallerin mahvetti bizi O büyük hayallerinin Cüce birer kuklası olduk Evet kuklası olduk Cüce cüce birer kuklayız biz Senin hayallerinin ipleriyle oynayan kuklalarız Şifika <gülüyor> Ağlıyorsun Yeter Nuri bey yeter Ben çekiyorum senin kahrına ama artık o olanlar çekmiyor Canım <gülüyor> Pekala Anneciğim geliyorum. En çok korktuğum sınavımı verdim Aa, Çok sevindim Ağlamışsın anne Yok Yok yo kızım ee, Baban abilerin işte canım her günkü dirlik düzenlik Ama kaç kez söyledim anneciğim Babam hasta Babamın hastalığını fakültede okuyoruz Sıtmalıya niçin sıtma oldun Beremliye niçin berem oldun diye kızabiliyor muyuz Babama da kızmaya hakkımız yok hmm. Sen gel de bunu abinle kardeşine anlat Hadi otur da yemeğini ye Ben de babaannenin yemeğini vereyim Şimdi odasından başını çıkarır Bağırır oh, Şey Aklım başımda değil ki. Salim bakkala gitti. Abin konuştuğu kızı getirecekmiş biraz sonra. Kız bizimle tanışmak istiyormuş. Gidiyorsunuz. Demek işler bu denli ilerlemiş. Ya. Abimin yüzü evlendikten sonra belki biraz güler ha? Bilmem artık. Daha mı güler daha mı asıdır. Kızı bizimle bu evde oturmaya razı etmeye çalışacakmış. Sevallıysan. Çok seviyor kızı. Şayet beni bırakırsa çıldırırım diyor. Ben babaannenin yemeğini vereyim. O kızım gelmiş. <gülüyor> Babacım! sınavımı verdim. Ne diyorsun? <gülüyor> tebrikler, tebrikler. Ha, sahi sen de beni tebrik et. Kayınbaba oluyorum. <gülüyor> Biliyor musun? Şöyle senin gibi ...Cici bici bir kız daha bana baba diyecek ha. <gülüyor> Ah, ah torunlarım olacak bir, bir, bir mendil Bir mendil şuraya ah, Biliyor musun Nermin Bayağı heyecanlanıyorum e, Düşün gelinimiz bizi Görmek istemiş e, söylemiştir Oğlum ona babasının kim olduğunu e, Acaba şey e, Yarış atlarımın olduğunu da söylemiş midir ha? Söylemiştir belki Üç taneydi Tuna, Suna ve Ateş Ateş ateş gibiydi Yarışlarda hep birinci gelirdi Son girdiği yarışta bir harikaydı Uçuyordu sanki Tempo tutmuştu millet Ateş, ateş diye Ama finale 20 metre vardı ki Öldü değil mi? Evet, öldü Ona ona büyük bir mezar yaptırdım korulun içinde Genç bir delikanlıydım o zamanlar Çıvıl çıvıl Şefika'yı da at yarışlarında tanıdım Bir seyisin kızıydı Babam kırmadı, beni evlendirdi e, Şefika ee, Şefika ha? Annem nerede? Babanemin yemeğini götürdü odasına. Heh, fıstıklı baklava istiyor. Salim bakkaldan gelsin de. Biliyor musunuz çocuklar? Ben şu tabakları hiç mi hiç sevmiyorum. Karar verdim iki düzüne altın yıldızlı tabak alacağım. E, e, mendilimi Mendilimi takmadım daha e, Gelinimiz geldi gelinimiz Şefika mendili yerine koymaz ki Ah Şefika Salim Salim oğlum babaannenin canı fıstıklı baklava istemiş Fıstıklı baklava mı evet. Hafızdan al hafızdan Onun baklavaları ağızda kurabiye gibi erir Allah Allah Hadi oğlum ne alırsın? bak abin de gelecek Sonra onların önünde çıkar bağırır çağır Al para al hadi Peki hadi. peki Şey Abim kız geldiğinde babaannem odasından çıkmasın dedi Olur olur Sefika be Ne diyorsun bu kol düğmeleri çok berbat Bir altın kol düğmesi Alsam mı ha ne dersin <gülüyor> Geldiler. Geldiler. Ay yani şey, şey, kızım şunu hemen kaldır ver Tamam şimdi. anne sen kapıyı aç. Şey Nermin? nermin. Duruşum nasıl ha? Bir kayın baba gibi duruyor muyum? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel, gel. Hoş bulduk. Öpüyim efendim. Sağ kızım, sağ. Ol. Annem, e, babam. Aa, şey, e, ben babası. <gülüyor> Öpüyim efendim. Sağ olun efendim, sağ olun. Bu da kardeşim. Hoş geldiniz. E, şöyle buyurun, şöyle getirin. Salim yok mu? E, ninesine fıstıklı baklava almaya gitti. Ha. Şey İhsan tutturdu Annemi babamı gör dedi yani şey ya, efendim... Iyi ettiniz efendim Çok iyi ettiniz e e e Efendim Bizim soyumuz ta saraya dek dayanır e Rahmetli dedem Kasım Ağa, Onun karısı Safiye hanım İkisi de saraylıdırlar efendim e Kapılarında kırk uşak Canım e be, şimdi yani e e Şey <gülüyor> canım Yani kızımız bizim ha, Ne diyordum efendim e Kasım ağanın Ası rahmetli Mustafa Efendi Birçok yerlerde kadılık yaptıktan sonra <gülüyor> e, baba. başınızı artmıyorum ya kızım. Aa, yok değil efendim seve Aa. seve dinliyorum. Ha durun öylesin. Hey baba ben e, Aysel şey için getirdim. E, tamam mı tamam mı Ali Paş şey yani e, bizlerin nasıl insanlar olduğumuzu göstermek için değil mi? Yo, şey ben insan isteğiyle geldim efendim tanıştırayım dedi de. Seni anneme anlatmıştım Aysel. Öyle mi efendim Anlattı kızım seni görmeden çok sevdim e, Teşekkür ederim efendim Aha, e, Ben de sevdim e, Biliyor musunuz o, biz annenizle düşündük taşındık Size bir ev almaya karar verdik ha, e, Ev mi tövbe tövbe. Aha, Ev mi dediniz İhsan İstediğiniz gibi bahçeli bir B ev B B B B Baba yo, yo, yo. İsterseniz apartman dairesi alırım Kızma oğlum Anneniz nedense otomobile razı olmuyor Neden bilmem Belki de gençsiniz Kaza yaparsınız diye korkuyorum Yok yo, yapmayız İhsan söylememiştin bunları bana yo, biz de bugün karar verdik Az önce alacağımız halıların rengini bile düşündüm Baba ne olur Sonra konuşalım bunları Nerede? Aa, evet. Gel anne gel, Aa, gel Şöyle çek, Aman, gel. çek çek çek kız Çek kutumun üzerinden çek diyorum sana Bu tahta kutunun içindekileri alacak Sonra beni sokağa atacaksınız ay, Değil mi ne? ha sizi gidiyor Çek Çekil kız çekil Yedirmeyeceğim bunun içindeki mücevherleri işte Hı, Size yedirmeyeceğim Hayırsız evlatlar doğurdun gelin Hayırsız evlatlar ...şu oğlum olmasa... ...Nuri oğlum... Şöyle ...oğlum Nuri. ...gel anası öpsün oğlunu bir gel... Oo, oh. oo, oh. ...mis gibi kokmuş... ...oooh kimin oğlu... ...şu oğlum da olmasa... ...beni iki günde kapı dışarı atarsınız... Anne... Hmm. Hmm. Kim bu... Gözüm de iyi seçmiyor Öpeyim nene dur, dur, dur. Yaklaşma dur bakayım Sen kimsin kız İhsan'ın nişanlısı anne. İhsan evleniyor anne evet. Torununun çocuğunu göreceksin Oh oh İhsan'ın çocuğu Kendi gibi bir tane daha getirir dünyaya Nene böyle konuşma Hadi git sen yata Çekil, be, Hadi. çekil Uyu uyu Sabahtan akşama kadar akşamdan sabaha kadar Hep uyutuyorsunuz beni Hıh Oturacağım işte Hı, nah, Şöyle oturacağım Bana bak kız Sen kimin nesi kimin fesisin Şey bana mı diyorsunuz Tabi sana diyorum kime diyorum Oh anam oh, Bizim zamanımızda Nişanlı kız kalkıp da Oğlanın evine gelecekti ha? Oh Yani be Öyle ya İhsan'ın ihsana benzeyen nişanlısı olur anca Baba ne olur Yatır şunu nene hadi. dedim. Hepinizin gözü Bu kutumda. Ama yok. Oğlumdan başkasına hı zırnık yok. Bak oğlum Nurim, Şu kutunun içinden bunlara hı zırnık koklatırsan iki elim yakan olsun. Hadi Nur Bey, ne olursun yatır şunu. Yok kız fısır fısır Duymadın mı sanıyorsun? Yatır ona, yatır ona, hadi bey yatır Yatmayacağım işte, yatmayacağım Asıl suç oğlunda Nuri, şunlara iki laf etsene Al şu bastonu İndir, indir ver kafalarına, kafalarına Önce şu hain gelinimin Anne, hadi gel odana gidelim Ay anne diyen dillerine kurban olsun annen Oy, kara kara saçlarını sevmiş annesi Oh Oh oh çatla da patla gelin Güzel oğlum Güzel oğlum Bir tanecik oğlum Bak onlara Zırnak vermeyeceksin ha? Zırnak. Ne olur kusuruna bakmayın On yıldır böyle oldu Kim bilir biz yaşlanınca ne olacağız değil mi Hep burada mı kalır Evet başka gidecek yeri yok ki Oldu bitti sevmez de beni O yalnız kendi oğlunu sever Yani babamı sen bana söylememişti ev alacağınızı İhsan sevinmiyor musun? Ee, şey Seviniyorum da Of Anne Ne olur bizi biraz yalnız bırakın Aysel'le Tabi tabii oğlum tabii. Sağ ol. Bana bak Aysel Buraya sen gelmek istedin ama Daha çok da ben göresin diye getirdim seni buraya İşte Biz buyuz Gördüğün gibiyiz Orada bir ninem var bunamış Babam Kız kardeşim Nermin Sonra annem ve Salim Salim altı ay sonra askere gidiyor O zaman evin tüm yükü benim omuzlarımda İşte biz Bu koşullar altında evleneceğiz Bu harabe evden başka da Hiçbir şeyimiz yok Babam da hiç çalışmaz Peki ya o şey araba <gülüyor> Hayal Hepsi hayal Babam hayal içinde yüzen bir insandır işte sen bu eve gelin geleceksin Ne diyorsun Aysel? Olmaz İhsan Olmaz mı? Evet olmaz İhsan Söylemedim sana ama söyleyecektim Benim babam feşli yatalak Annem yaşlı bir kadın Ayrı ev tutup onları yanımıza almamız gerekli Çünkü onlara ben bakmak zorundayım Benden başka kimseleri yok Şey Onları da buraya getiririz Olmaz Olmaz mı Ama sevgimiz Senin bana olan sevgin Benim sana olan sevgi. <gülüyor> Bu koşullarda sevgi de test tükenir Onlardan sonra geriye mutsuz bir çift kalır Aysel ve İhsan Allah kahretsin be Allah kahretsin Götüreyim seni. Ya zahmet etme, yolu biliyorum. Peki. Anne, anne, Aysel gidiyor. Gidiyor mu? Ne oldu oğlum, bir şey mi oldu? Ee, abi, niye gidiyor? Hoşçakalın efendim. Niye gitti oğlum? Bir şey mi oldu? Onun da bir yatalak babası, annesi varmış. Onlara bakmak zorundaymış E tamam e, bunda düşünecek ne var İki yüz bin sana 200 yüz bin Salim'e Hadi koş, koş yakala gel Aysel hadi Baba sen hangi paradan bahsediyorsun Allah arsa, aşkına Arsa o arsa Bugün kahvede emekli bir yargıt söyledi O arsayı kendi cebinde bil dedim. Baba ne olursun Bu hayallerden vazgeç artık baba Hayal peki şu kitap şu ilmi istiyare kitabı ne oluyor? Ne olur konu cebine Nuri Bey Bitti işte her şeyi bitti Nerede benim fıstıklı baklava? Ah. Nerede? Nerede? Hı. Şunlara bak Arpacı kumrusu gibi oturmuş düşünüyorlar Analı kızlı oğlu düşünüyorlar Oturmuş diyor Düşünün böyle işte düşünün. Anne ne olur şu sıkıntımızda Bir de sen böyle ne? Ne? Oh. Konuşurum ben Anladınız mı? <gülüyor> Konuşurum ben Duydum kapıdan dinledim Oo, Ne güzel Babası evlendireymiş. Babası bakaymış Hadi Ne hadi Pis kokmuşlar Oğlum Nurim Nurim Anası sevmiş onu Anası Pisler Altın çürümez, asil erimez Ben ve oğlum asiliz, asil Ama siz... Hmm, bakır Bakırsınız Çünkü anneniz tenek <Gülüyor> <Gülüyor> Nine! Hadi hadi, Ne? <Gülüyor> Beni boğup da kutuma sahip olacaksınız Sağ mücevherlerime sahip olacaksınız hmm. Bu kutuyu evine sürecek daha anasının karnından doğmadı ya, i̇çinde ne var merak ediyorsunuz değil mi Oh çatlayın da patlayın Çatlayın da açmayacağım Göstermeyeceğim işte Ama Nur'um'u oğluma gösterir Nerede benim ayol fıstıklı baklava mı? Nerede Gel yavrum Nur'um Gel Gel de annen sana kutunun içinde neler var Göstersin gel Nur'um Pisler pisler Gel benim güzel oğlum... Gel benim tatlı dilli oğlum... Bak bak bak, bak nasıl kıskanıyorlar... Ana ile oğlunun muhabbetine... çekmiyorlar. Oh. Gel oğlum... Gel oğlum... Çileği birlikte yoğuruyoruz anne... Bir gün biter inşallah yavrum... Uzak günlerim. Abicim tüp bitmiş ya. Ben de soğuk kahve yaptım. Kahveyi soğuk yaptım ama... ...aklıma böyle cezveyi... ...tıngır mıngır karıştırırken ne geldi biliyor musun? Çalalım abicim. Şu bizim ninenin tahta kutusu var ya. Onu çalalım. Salim. Dur dinle abicim. Din ninem babama ikide bir. Bu kutu senin. Bu kutu senin demiyor mu? Tamam babam da bize... ...miras kaldı sayalım. Satarız mücevherleri. Sen bir tüfek onarım dükkanı açarsın. Sonra da bir ev tutarsın. Olmaz Salim olmaz. Olur ya niçin olmayacakmış? Bak hepsi uyuyorlar. Çak bana sen bir işaret. İşte ninemin odası. Sen kapıda bekle. Ben hop gün. Bak sonra bir gün... ...yengemi başka birinin kolunda görürsen... Yanar be abi İçin yanar Hadi zaman geçirmeyelim Aha o da aha sen Dur bakayım Biraz düşüneyim bakayım Karar ver be abi Nenemin bundan sonra o mücevherleri takıp takıştıracağı yok ya İşe yarasın bari O maden parçaları Uyanıktır şimdi o Uyanıksa Aman neneciğim İstini örtmeye geldim neneciğim İyi geceler neneciğim derim Olur bir keder şey bak şu bendeki anahtar uyuyor kapıya. Hadi gireyim mi? Şişt, şişt, bak bak. Açıldı bile. Salim dur, dur, dön. Olur, olur. Olmaz, dakika, ya dur, sen ya. Şişt, sen burada bekle bari. Kutunun nerede olduğunu biliyorum. Yastığın ucundadır. <gülüyor> Ruhu bile duymadı Hadi hadi durmayalım Gidelim. Bir otelde falan idare ederiz yarın Nereye şey, şey, anne. Koy o elindekini aldığın yere Aman Sana anne. koy dedim Salim Bir insanı öldürmeye hakkınız yok Ninenizi yaşatan o kutu Hadi hadi Koy Salim Üzülme oğlum Belki o babanın arsa işi olursa <gülüyor> Olmaz anne olmaz Ben yıllardır dinledim o arsa işini <gülüyor> Hala da dinliyorum Heh, Alın koyduk bakalım Gün neler doğar demişler Bak oğlum kız kardeşinle konuştuk Biz nasıl olsa idare eder gideriz Sen bizim için mutluluğunu yıkma <gülüyor> Olmaz anaycım Olmaz ne supa gece yarısı ne olur sus uyansana ey ben oynamışlar oydamışlar nuri kapur oğlum beni görüyor aa hayır tür inşallah Memur bey, heyecanlanmayın hanım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Buyurun, e, buyurun lütfen. yok yoksa Salim'e bir şey mi oldu? Salim'in annesi misiniz? Evet annesiyim. Salim dün gece eve gelmedi de. Biz de onu arıyoruz. Onu mu? Neden? Ee, karakola kadar gelmeniz gerekli Komiserim öyle istetti Karakola mı? Oğlumla mı ilgili? Evet oğlunuzla ilgili Ay Allah nedir bu başıma gelenler Mantomu alayım da Bir dakika lütfen Aaa aa, Sen de kimsin Trenci mi yoksa postacım <gülüyor> Ben mi ee, Ben polisim nene. Ha Ne polisin ha o, o, Şişt, Bana bak biliyor musun Bu evde hırsız var Bu kutuyu görüyor musun İşte bu kutuyu Şimdi ben bu kutuyu Şöyle yastığımın baş ucuna koymuştum Sonra da şu Bastonumu iki parmak arayla koymuşum Bir uyandım baktım ki bir, Ne oldu bir, bir uyandım ki Beş parmak olmuş Anladın mı beş parmak olmuş O kendi kendine oynamıştır nine. Allah Allah Sen bu işi soruşturmaya gelmedin mi Evladım Bu kutu Bu kutu Kedimi ki durduğu yerde kendi kendine oynasın. Oynatmışlar kutumu, oynatmış. Sen o kutunun içindekileri bankoya koy. yine neyse içindekiler. Aa. Gidebiliriz meyhum. Aa, aa, aa, aa, aa, gidelimmiş. Kız polis buraya benim için geldi. Anne, polis, evladım, nereye gidiyorsun? Gülsün çıksın, hemi gelin. Ne olacak, seysin kızı işte. Ay kut, Ay, kutu kutucuğum. Ay. Hı -hı. Hepsi gittiler Hadi seni içeride açayım da Şöyle bir bir Bakayım İy, Pandan diflerime İy, Güzel mincilerime Yakut yüzüklerime oh, oh, oh. Ne güzel şunlara bak İy, oh, Sesleriniz bile İy, Ne güzel Benim sarı samurlarım Benim Pırıl pırıl pırlantalarım Gören olmadı değil mi girerken Salim? Olmadı olmadı Evde kimse yok galiba Ay evinizin içi böyle demek <gülüyor> Evet ama niye böyle güldün? Gelin oldum artık bu evin Biliyor musun Salimcim? Çok seviyorum seni Göster bakalım ne kadar sevdiğini Kollarını aç göster işte. Senin beni ne kadar sevdiğini göster. Aç aç aç. Ah, pencere. Cadde gözükmüyor ya buradan. Yok yok. Çok hoşuma gitti burası. Bu evde annem var, babam var, abim var, kız kardeşim var. Şu odada da ninem var. Aa. İçeride mi? Öpeyim elini gidip öpeyim Yok yok yo, yo, yo, dur sonra öpersin he? Ay şimdi öpeyim Bak sevgi sana nasıl anlatsam ki şimdi, Sen başına buyruk olamayacaksın bu evde Bir şeyler yaparken onların fikirlerini de alacaksın Yok yok sen hiç merak etme sevgilim Ben sevdiririm kendimi Şimdi bak ne yaparım biliyor musun Biraz anneciğim anneciğim Biraz da şöyle sürer Bak suratımı böyle asar Sonra bir gülü veririm. Baban aksi mi? Bırak şimdi sen babamı Ay aksi demek baban Ama olsun olsun ben onu yumuşatırım Biraz da babacım babacım biraz da süren Sahi hangisi bizim odamız olacak? Odamız mı? Odamız ya Salimle ile Sevgi'nin odası Aha sesi Salim Sevgi sesi yeah. Ay filmler gibi Hangisi odamız olursa her tarafını mavi kağıtlarla kaplayacağım Sonra duvara da kocaman bir ayna Hangisi? Şu mu yoksa bu mu? Ya şu, şu odada büyük annem. Yani ninem var o orada olmaz. Şurada da abimle ben yatardık. Orası annemle babamın. Şurası da kız kardeşimin. Biz dışarıda mı kaldık? Şey yok canım. Galiba annem babam... Onlar şey ederler... Salonda yatmak zorunda kalacaklar. Babam salonda yatar mı yatmaz mı bilmem ama... Ay baban çok mu aksisalim? Sonra anlatır görürsün. Ah şey... Yarın ne pişireyim sana hayatım? Ne mi pişireceksin? Aa, tabii kocamsın artık şekerim Senin yemeğini düşünmen gerekli Ay vallahi yıldırım aşkı dedikleri bu İki hafta içinde tanıştık Konuştuk ve evlendik Hı. Aynı fotoğramanlardaki e, gibi Kocanım ama daha resmen değil ha, Sahi Nikah şekerimizi nasıl yapalım biliyor musun Salimciğim? Hı. Hani kuş kafesi gibi olanlar var ya Onlardan yapalım <gülüyor> Şimdi kız arkadaşlarım şaşacaklar Hele nimet Biliyor musun ben Nimet'e sizin evi gösterdim İşte ben bu eve gelin olacağım dedim <gülüyor> Ay, Vallahi inanamıyorum Salim evlendiğimize Salim biz evlendik değil mi hayatım <gülüyor> Ay, çok durgunsun nonoşum Hah, Sahi gelinliğimi pembeden yapalım olmaz mı hey! Hey! Kim var orada Ah Nine bu mu? E, evet Öpeyim ninem öpeyim Ay sen kimsin kız? Salim'in karısı Evlenecek kadar oldu mu o serseri? Nine Aa, Salim çok iyi çocuk Nineciğim ee, Ben onu çok seviyorum evet, evet, Ne hanınız varsa görün soysuzlar Nine ne olur gir odana hadi, Hı, Bak he. Bastonu yapıştırırım Canım ister giderim istemezsem gitmem Bu ev benim Onun ee, mu Salim? Tabii benim ya benim İstersen bunları bir bir kapının dışına atarım pis herşeyle. Baba parası yiyen <gülüyor> Salim. Gel benim tatlı nineciğim. Gel benim şeker nineciğim. Oo, benim nineciğim sevmiş torunu onu. Ben de sizin torununuzu sayılırım. <gülüyor> dur bakayım kız dur. Sen iyi bir kıza benziyorsun bakayım şöyle. Oo, asil bir kıza benziyorsun sen. <gülüyor> Biz mi? Çok asiliz nine. <gülüyor> Belli. Gel benim tatlı neneciğim yatırayım seni hmm. ha? O Ada hmm. burası hmm. Şöyle aman anneciğim Dur kız dur, dur. Aa, Kutuya dokunma kutuma dokunma neneciğim dokunma! <gülüyor> o kutuda neler var Salim? Mücevherleri Mücevherleri mi? Gerçek mi? Gerçek ya hep yanında taşır Yatarken bile koynundadır <gülüyor> Birini ikisini vermez mi acaba bana? O sıtmasını bile vermez kimseye Annem galiba Sen şu odaya geçe ben annemle konuşurum Yok canım Dur önce öpeyim, ee... öpeyim mi anneciğim Annemi Anlayamadım ee... Biz de şey ettik yani Anne... Salim de ee... ee... ee, Anlatsana Salim ee... Şey çok mutluyuz Söylesene Salim çok mutluyuz ee... Oturun oturun Karakoldan geliyorum Ay, Demek haber almışlar Huzur nimetin işidir Babası orduydı Benim babam ne dedi? Ne Hiç dedi? adamcağız çok üzgün Her şey doğru yoldan olsaydı Gerçi kız on sekizini geçti ama her şeyin doğru yoldan olmasını isterdim dedi tabi Nikahı demiştir babam Biz Salim'le düşündük bile Nikah şekerini bile düşündük Kafesli olacak değil mi Salim? Ya. Tek kızım mutlu olsun da dedi <gülüyor> Çok mutluyum Anne hani şey biliyorum zamanı değildi ama ben 20 ay askerlik ne ki geçer Geçer kızım geçmesine ama Tüm yük abinin omuzlarına binecek Zavallı ihsanımın Zavallı mı niye Onun da sevdiği bir kız vardı ama olmadı Kara sevda işte Kara sevda mı evlensinler Sen biraz şu odaya geçer misin sevgicim Şey peki Niye yaptın bunu oğlum Biliyorum anne büyük düşüncesizlik ne iş yapar babası? Seyyar satıcı Ama bakma sen ona anne Deli dolu ama çok temiz bir yüreği var Gizli kapaklı hiçbir şey yok Her şeyi yapacak Şey abim nedir acaba bu işe? Ne diyecek beş kişinin doyduğu yerde Altıncı kişi de doyar diyecek Babam şey ödemez mi acaba? Bize şöyle bir düğün Neyle fena... oğlum neyle? Sabahleyin çay kahve parasını bile benden alıp gidiyor e, Anasından istesin e, ninemden e, Çıkarsın bir iki şey verse kutusundan Ne? Neyi, neyi, lüle ne demesi kolay değil mi şimdi bunları? Az sonra kızı al, götür evine. Ne olur, anneciğim bu şöyle basit bir düğün salonunu tutup da hani... Olur oğlum, olur olur olur olur, olur. yaparız bir şeyle <gülüyor> Ben haber vereyim. Selgi, bu odayı beğendim Salimcim. Anneciğim. anneciğim, anneciğim bu odayı bize verir misiniz? <gülüyor> olur kızım. Olur. Yaşa anneciğim, ay çok teşekkür ederim. Ben odamızı bir süsleyim de gör Salim Ölçtüm, e, bakayım Beş metre tül perde alsam yeter Açık pembe alalım ha? Anneciğim açık pembe iyi mi? <gülüyor> Sonra da dört metre de yollu perde Ben bir vitrinde görmüştüm, çok ucuz ha, Sahi, siz ne konuştunuz? Düğün gününü kararlaştırdınız mı? Şey, evet canım, hadi şimdi biz gidelim de seni evine götüreyim Annem, hiç param yok Bana yirmi lira verir misin? Ay aman. Bugün sokaklar felaket. Çok sıcak. Sen mi geldin Nöri? Bak ne diyeceğim. Yo, yo, yo, yo. Önce ben diyeceğim. Al. Al bak. Ne bu paket? E, Unuttum mu? Bugün evlenme yıl dönümümüz. E, şeyi e, sana çorap aldım Aa, Çok teşekkür ederim. Aha, sonra bak. bak şu kitaba. Bak. İlmi simya. Borca aldım borca Biliyor musun bu kitaptan neyi öğreneceğim Gümüşten bakırdan nasıl altın yapılacağını öğreneceğim Koy o ha! kitabı cebine Salim geldi e, e Sonra bugün kahvede başka Başka bir yargıçla konuştum o, o arsa işi tamam dedi Sana Salim geldi dedim Salim mi e neredeymiş dün gece İki kişi geldi e, İki kişi mi arkadaşı mı Hayır karısı anlamadım karısı mı evlendi mi o ne zaman evlendi şimdi nelerdiler gelip elimi öpseler ya kızı evine götürdü <gülüyor> iyi be gelinimiz oldu ha <gülüyor> iyi ben ben kayın baba oldum beni beklemek yok mu canım bekleselerdi gelinim kayın babasını bir görseydi onlara bir düğün yapmak gerekiyor kaçırmış kızı düğün ...en büyük gazinonun birinde... ...dillere destan bir düğün! İnşallah ilk torunum oğlan olur. E biliyor musun ben oğlan çocuklarını çok severim. Sert olurlar, asi olurlar ama... ...insanın soyunu, sopunu devam ettirirler. Yaşa be Vallahi şu salim çok akıllı bir çocuk. Bir gece ortadan kayboldu... <gülüyor> ...maşallah evlendi de geldi. Ama abisi İhsan... Yok canım onda iş yok Aysel'in durumuyla bu kızın durumu aynı değil ee, Canım İhsan da yapsaydı aynını Annemi de alırdık şuraya salona ee, Ona da odayı verirdik Zavallı İhsan'ım gün geçtikçe sararıp soluyor Dün Aysel'i görmüş iyi bir isteyeni varmış İhsan'a sormuş ne diyorsun demiş İhsan'ın boynunu bükmüş hiçbir şey söyleyememiş kızın yanında Ha şey... Bir papyon kravat alayım mı Şefika? Papyon kravat mı? Papyon kravat ya. Salim'in düğününde takardım. <gülüyor> ben de şu düğünü gözümde büyütüyordum. Ne de kolay yaptık. Anahtar sendiydi değil Aa, mi? Bende bende. Uf uf. Ayaklarım. İki kez dans etti kalbuki <Gülüyor> e, Şefika biliyor musun İyi etmiş de şu papyon kravatı almışım e, Düğünde hep beni gösterdiler <Gülüyor> İşte şu papyon kravatı Oğlanın babası dediler <Gülüyor> Sahi o limon ota Niye öyle şekersizdi Sağ olsun İhsan'ım O olmasa bu düğünü de yapamayacaktık ya Üç beş kuruş avans aldı da Çalıştığı yerde Sahi İhsan nerede e, o şey, Düğün bitmeden az önce ayrıldı Gelirim demişti Anahtar şu cebimdeydi ya Babacım şu cebinize bakmadınız Salim'in düğünü böyle oldu Ama hayır İhsan'ınkini şahane yapınca Ne ya. olur sus Nuri Şimdi sorsam yine o arsa diyeceksin Arsa ya Heh, Tamam buldum anahtarı Getiren taksiye şöyle yüklü bir bahşiş vermek gerekliydi Girdiler içeri, bizi arkada bıraktılar. Ya, yeah. hadi beni kucağına al, çıkar şu iki merdiveni. Hey, yok canım olmaz herhalde. <gülüyor> Ölümü öp kucağına almazsan. Allah Allah, şimdi bir yanılmıştır sevgi, ağarsın. Ama vokal romanlarda, filmlerde öyle oluyor. Ee. <gülüyor> E, mutlu olsunlar bakalım e, Demek ki biz şimdi bu salonda yatacağız ha? Tut da şu Somiyeyi yana çekerim Dur. Şöyle Aa. Ne o öyle Parmağını havaya kaldırmışsın ha, Rüzgarın yönüne bakıyorum Kapılar açılıp da ceryan yapınca biliyorsun Ceryanda yatamam ha, Tamam şurası iyi çek Tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu fizemayı <gülüyor> da hiç sevmiyorum Şöyle ipek fitilli bir pijamam olsa da e, ne bileyim ha böyle bir pijama alsam kendime ne e, dersin? Para varsa tabii. Ha sahi, para dedin de e, yarın bana biraz para ver. Okudum ilmi Simya kitabını. E, biraz asit şunu bunu almak gerekiyor. <gülüyor> Biliyor musun Şefika oğlunu evlendiren bir babanın mutluluğu için diyeyim. E, bir ara söylediğim gelinimize ona elmas bir pantantif alacağım. Of of, of. yine arsa işi değil mi? Ya yarın sevgi salime söylerse baban bana elmas bir pantantif alacakmış derse gör yine evdeki tartışmayı. E o arsa en azından 400 bin eder. Şimdiki halde 400 kuruş bile değil. Hadi ben yatıyorum. Ben de yatıyorum. Ee, Yanlısı yattıktan sonra benimle hiç konuşma. Çünkü istiyariye yatıyorum. Ha, e, sulayya su koydun mu? Ol canım bu gece de susuz yat. Hiç olur mu Şefika? Hiç olur mu? İnsan boğulabilir. Ha, ha, tamam Şimdi şöyle yüzü koyun yatacaktım Sağ elimle Sol kulağımı yakalayıp Sol elimi de baş altından Parmağım yukarıda olmak üzere Dikecektim Allah aşkına şu kitabı okuyalı beri Her gece bir çeşit yatacağım derken Bana yatakta yer bırakmıyorsun Boz dön Şimdi baştan şekil alıp yatmam gerekiyor Rüya görebilmek için Peki peki yat yat yat Hı. Yat da arsanı kendinin olmuş gör Hı. Yüzü koyun Hı. Yüzü koyun yat Sağ elini sol kulağa Sol kulağıyla Baştan yukarıya eymolum mi istifade mi ne diyor böyle yatıyor bir zamandır işte. Yemek koyayım mı sana? Akşam da yememiştin de. Sağ ol anne, sağ ol. Kahve yapayım öyleyse. Sağ ol. Yalnız yapacaksan bir iyilik. Babamın şu havaya dikilen kolunu, parmağını yorganın içine koy. Bek bek pek pek pek. Düğün yerinden ayrılmışsın. Efkar bastı anacığım. Bıçak gibi bir şey saplanıyor sanki şurama Burgu burgu saplanıyor Biliyorum oğlum biliyorum ama Bugün yine gördüm Hayseri. Ya. Yarın gece istemeye geliyorlarmış Elimi tuttu Vedalaştık Niye böyle ana Niye böyle Öf be, öf be. Hadi yat benim Çileli anacığım Yat da ben de gidip yatayım İyi geceler. İyi geceler yavrum. Bozuldu. Bozulur ya hakkı değil mi çocuğun? Yok canım istiyare bozuldu. Çünkü kafa bu rüyadan ayırdı. Duydun mu konuştuklarını? Evet duydum. Eriyor oğlum mum gibi eriyor ihsanım Ona 200 bin lira vereceğim. Ona umut ver umut yaşama umudu. E ben ne yapabilirim ki Şefika? Şu arsa işi bir olsun. Ne olursun Allah aşkına bir daha şu arsa işinden bahsetme bana. <Gülüyor> Şimdi tamam. Yatalım. Yüzü koyun. Sağ, sağ el, sol kulağı. Yukarıdan yakalayıp. Şefika, şefika. Şefika gördüm şefika. Şişt, şefika diyorum. Şefika diyorum sana tamam gördüm işte kalksana. Ne var, ne gördüm, var. gördüm diyorum sana. Kaç çocukları uyandıracaksın? Ee, avukat böyle elimi sıktı. Tamam, davayı kazandık dedi. Hadi kalk, ne duruyorsun? sana haber ver. Oh. Ayşe'yi alacağım ona. Nur Bey, Nur Bey gene bir rüya görür. Sana kazandık diyorum canım. Bak, dava dün bitti. Avukata telgraf çek demiştin. E, tamam, telgraftan önce rüya, rüya işte haber verdi. Ne olur yat Nur Bey ya Allah. Hayırdır inşallah. Kapıya baksana. Europe şembolum ver. Bak. Telgraf Şefika Bittim be Şefika Dava Davayı Kaybetmişiz <Gülüyor> Nuri Bey <Gülüyor> Nur Bey Bey <Gülüyor> Evlendiğinin sabahı işe gitti. Ne yapsın kızım ekmek kapısı. Yarın yemeği ben yapayım he? Olur mu hanım anneciğim? Salimciğime kendi elimle bir güveç yapayım. Sağ anneciğim. Salim hangi yemekleri sever? Ah! Saat 12:10 var. 12'de evdeyim demişti. Saçımı başımı tarayayım. Ay aman Salim sen dur. Saçımı başımı tarıyorum. Aha, Nermin gelen. Aa Hoş geldinler mi? Hoş bulduk. <gülüyor> Salim benim en çok gözlerimi sevmiş. Sonra başıma taktığım kahverengi kurteliyi. Ben o kurteliyi bulup nasıl anne? Sevgi mi deli dolu bir kız ama çok iyi. Hep bana yardım etti. Aa sofrada çiçek. Hı -hı. Ben koydum ben. Bir kez evde koyayım demiştim. Babam ben dallı budaklı sofrada yemek yemem dedi. Kaldırın şunları dedi. <gülüyor> Ay bu Salimdir. Geldim canım. Geldim bir tane. Hoş geldin. Hoş bulduk. nasılsın hayatım? İyiyim. İyi misin bir tane? İyiyim dedim ya. Hadi cucum sen elini yüzünü yıka ben sana havlu tutayım. Hı? Hadi. Çok seviyor Salim'i. Babam nerede? Ee, sabahleyin o telgrafı alınca. Ne telgrafe? yok canım. Ben de neler saçmalıyorum yani. Bir yerden bir telgraf mı geldi? Yok canım yok hiç öyle bir şey yok. Sen şuraya otur hayatım. Al şu peçeteyi. De. Ben peçete sevmem. Ama bu benim çeyizim. Sevmem? Peki, peki. Ah. bardağını doldurdum. Su iç. Niye? Hiç. Ha, ninenin yemeğini unuttuk. Ver anneciğim o tepsiyi ben vereyim. Nineciğim, nineciğim, sana mamalar getirdim nineciğim. Nasıl anne? Sevgi mi çok iyi bir kız. Babasından çok çekmiş. Onun için belki de bir an önce evlenmek istemiştir. Hele bir kaç gün daha geçsin arada eli iyice işe alışacak. <gülüyor> Ay vallahi ben çok sevdim bu nineyi. İki yanağından şapur şupur öptüm. O da benim saçlarımı okşadı. <gülüyor> Allah Allah. Okşadı demek ha? Hayret. Eli eskimesin diye kendi saçlarını bile okşamaz o <Gülüyor> sana kız dedi <Gülüyor> ah, Buyur nineciğim Tuz yo. falan mı? Yo yo ben şey için geldim Kız ben sevdim seni Bu evde tek sevdiğim oğlum durum İkincisi sen olacaksın galiba Sen bunlara hiç benzemiyorsun Sana bu kutudan bir hediye vereceğim Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Öte dur bakayım <gülüyor> Durdum ninecim. Ah Neneciğim niye Niçin, niçin zahmet ediyorsun Kız fazla üstelime vermem ha. Anne şuraya bak <gülüyor> Ninem hediye veriyor Bakın <gülüyor> ya yoksa bugün güneş Tersinden falan mı doldu <gülüyor> ah, Vallahi anahtarı soktu Kutuyu açıyor Kız sakın buna verme ha. <gülüyor> Bu salim domuzuna verme Götürür satar parasını kaz gibi Löp löp löp yutar Amanın, amanın, hırsızlar, hırsızlar müşeveller mi çalmışlar? İçine taşlar doldurmuşlar, hırsızlar, müşeveller mi çalmışlar? İyi o biri yok içinde. Kız saç çaldın, saç çaldın. Sen kırıcı çan bastın yüzünde. Yo vallahi yo. Yine doğru, duamak Anne baksana. Sen çaldın öyleyse. Hırsız! Sen çaldın! Ne Elim benim mücevherlerimi İmdat İmdat Yüksin hırsızlar mücevellerimi çaldılar. çaldılar. Ne şimdi? Çaldılar benim paraçıklarımla düğünler anne. yaptılar. Umar benzi sürün çal. Sürün sürün. Koyacağım gözler çok, çok Vurma çocuğa! Vurma! Vurma! Piş! Piş! Piş! Piş! Anne! Yapma! Dur, dur. <gülüyor> Hiç Almadınız terazi. mı? Siz almadınız mı? Almadınız mı? İhsandır öylesi ihsandır. O kıza yedirdi. O. Ne bu şeyi böyle? Şimdi. Gel oğlum gel iyi ki geldin. Ninenin mücevherleri çalınmış. Kutunun içine taş doldurulmuş. Çaldılar. Çaldılar senin aldığın genç aldığını. Şey sopanı be Ha yapma yapma. Seni mahvedeceğim. Mahvedeceğim. Ben çaldım. Mahvedeceğim. Ben çaldım, iyi ettim işte. ne? ne? Ha? Ne? Ne? Ne? Sen... ...Niye yaptın bunu İhsan? Nasıl olsa bir yararı yoktu ki. Götürdüm, sattım. Bak, cebim para dolu. Aman, Bu parayla da ay. evleneceğim. Aman diyorum? Bayılmadan ölmeden karakola gideyim bari. Aman... ...süründüreceğim seni. Hain! Ayy imza İmza Kaç bir işin polis diyecek İhsan Hemen git onları al gel Yok be anam ben niye alayım Ama kim almışsa ellerini öperim Peki niye öyleyse öyle dedin Anacım be benim derdim Zaten kendime yetiyor Bir de tutmuş bastonla kafama vurunca <gülüyor> Ay baksana Salim kafamın şurası fındık gibi şişmiş Hadi öp de gelsin Şefika Şefika. Ah. Aysel baban. Aysel, aa abi bak Aysel. İyi sen? Aysel. Gözlerime inanamıyorum. Baban geldi. Baksana paraya bak. Baban verdi Ben verdim ya Al bakalım oğlum bu da senin e Fazla tutmadı İki yüz on bin Yüz beş bini birinize Yüz beş bini birinize Demek sen <gülüyor> Aa, Anneni görmedin ee, mi? Yok hayır Karakola gitti Niye yaptın Nurbe? Her zaman bunlar senin demez miydi? Derdi ama hiç olur mu Nuri Bey? şimdi Çocuklarıma hiçbir şey vermedim onlara Yakala oğlum, yakala polis oğlum. Yakalayacağız ne nene, yakalayacağız yakala. dur. Yakala. Ha, i̇şte hepsi burada bu, bu, yakala. Kapını götür. Mücevherleri kim almışsa onu götüreceğiz. Oğlum Nurem, ne? Nurem neredesin Nurem? Benim mücevherlerimi çaldılar. Kutumun içinde taşlar da oturdu. Onları ben aldım anne. Ne? Yo Nurim. Olmaz, olmaz inanmam. Oldu. Ben aldım anne. Sen mi aldın? Al ne? İşte. Nine. Kucağına koydum. Al, ben de koydum. Bunlar ne? Para, para. Ay benim mücevherlerim, Kağıt mı oldu? Hadi bakalım, yürüyün Nur Bey. Dur dur polis efendi, dur oğlum nereye gidiyorsun? Yine e sen şikayetciyim demedin mi? Ben Töbe töbe Ben mi dedim şikayetçiyim diye Yoo ben öyle bir şey Asla katiyen Katip eden söylemedim Hadi yavrum sen git polis yavrum Biz kendi aramızda hallederiz yavrum Aa, Demek gitsin. kimseden şikayetçi değilsin Aa ne şikayetçiymiş Onu da nereden çıkartın İyi ya ay, ay demek Demek mücevherlerim gitti E ee, Peki ben şimdi ne yapayım bu kağıtları? Al, alın. alın hepsi sizin ocağınız. Ne? ne? Ah, sizin siz ocağınız. Tabii. Çekil kız çekil. Sanki siz ben odamın mi? yolunu bilmiyor muyum? Gel kız. Zafer İzgün'ün radyo için yazdığı Düş adlı oyunu dinlediniz.